Anton Çehov Şehir Dışında Bir Gün Seslendiren Akın Altan Bir Olay Saat sabahın dokuzu Karanlık kurşuni bir kütle Güneşe doğru kayıyor Kırmızı zikzaklar halinde Şimşekler çakıyor üzerinde Bir orada bir burada Uzak gök gürültüleri işitiliyor Ilık bir rüzgar Otların üzerinde geziniyor Ağaçları eğiyor Toz kaldırıyor Az sonra Mayıs yağmuru çiseleyecek. Ardından da gerçek bir fırtına başlayacak. Altı yaşındaki yoksul kız Fekla köyün içinde koşturuyor. Kunduracı Terentiyi arıyor. Beyazımsı saçları var. Ayakları çıplak, rengi solmuş, gözleri büyümüş, dudakları titriyor. Amcacığım, Terentiyi nerede? Diye soruyor önüne her çıkanı. Kimse yanıt vermiyor. Herkes yaklaşan fırtınayla meşgul. Yıkık dökük, loş, nemli kulübelerine saklanıyorlar. Sonunda rahip yardımcısı Silanti Silıç çıkıyor karşısına. Terenti'nin arkadaşı ve ahbabı. Rüzgardan yalpalayarak yürüyor Silanti Sılıç. Amcacım, Terenti nerede? Bostanda, diye yanıtlıyor Silanti. Yoksul kız kulübelerin arkasındaki bostana koşuyor ve Terenti'yi orada buluyor. Uzun boylu, çok uzun bacaklı, yalın ayak kunduracı Terenti'nin Zayıf, çiçek bozuğu bir yüzü var. Sırtında karısının yırtık bluzu, su yolunun yanında dikilmiş, sarhoş, süzgün gözlerle kara bulutu seyrediyor. Turna bacağı gibi uzun bacaklarının üzerinde, sığırcık yuvası gibi salınıyor rüzgarda. ''Terenti amca'' diye sesleniyor ona beyaz saçlı yoksul kız. ''Canım amcacığım.'' ''Terenti Fekla'ya doğru eğiliyor.'' küçük, aptal, komik ama yürekten sevilen bir şeyi gördüklerinde insanların yüzlerinde beliren o gülümseme beliriyor. Sarhoş asık yüzünde. Ah! Tanrının pekla kulu. diyor şefkatle, peltek peltek konuşarak. Hangi rüzgar attı seni? Denenti amcacığım, diye hıçkırıyor Pekla, kunduracının eteğini çekiştirerek. Kardeşim Danilka'nın başı belada. Gidelim. ''Ne belası o! Oh, nasıl gürleme o öyle? Sen ulusun, sen ulusun, sen ulu. Ne belasıymış o!'' Oh. Danilka kontların korusundaki bir ağacın oyuğuna soktu elini. ''Şimdi de çıkaramıyor. Amcacığım, git çıkar elini lütfen.'' ''Nasıl soktu ki elini? Ve neden?'' ''Oyuğun içinden bana guguk kuşu yumurtası çıkaracaktı.'' ''Gün daha başlamadı.'' ''Sizde dert hazır.'' diye sallıyor başını Terenti'yi hafifçe yere tükürerek. ''Ne yapayım şimdi ben seni?'' ''Söyle, gitmek lazım. Kurt yesin sizin gibi haylazları.'' ''Hadi gidelim yetimim.'' Terenti, bostandan çıkıyor ve uzun bacaklarını yukarı kaldıra kaldıra sokak boyunca yürümeye başlıyor. Etrafına bakınmadan, duraklamadan hızla gidiyor. Arkasından iten kovalayan var sanki. Yoksul Pekla zor yetişiyor ona. Köyden çıkan yolcular tozlu yolu takip ediyor. Uzaktaki lacivert kont korusuna doğru ilerliyorlar. İki vers yolları var daha. Bulutlar güneşin önünü kesmiş. Az sonra gökte tek bir mavi yer kalmayacak. Kararıyor ortalık. ''Sen ulusun, sen ulu, sen ulu'' diye fısıldıyor Pekla. Aceleyle Terenti'nin peşinden yürüyerek. Büyük ve ağır ilk serpintiler kara noktalar halinde iniyor tozlu yolun üzerine. Büyük bir damla Pekla'nın yanağına düşüyor, yaş olup çenesine süzülüyor. ''Yağmur başladı.'' diye mırıldanıyor kunduracı, kemikli çıplak ayaklarıyla toz kaldırarak. ''Tanrı'ya şükretmek gerek, Pekla kardeş. Otlarla ağaçlar yağmurla beslenir. Bizim ekmekle beslenmemiz gibi.'' ''Ama gök gürültüsünden korkma sen, yetimim. Ne diye öldürsün o senin gibi yavruyu?'' Yağmur yağınca rüzgar susuyor. Genç çavdarlara ve kuru yola av saçması gibi vuran yağmurun sesi işitiliyor bir tek. ''Sarılsıklam olacağız, pek uşa.'' diye mırıldanıyor terenti. ''Kuru yerimiz kalmayacak. Oh o oh, kardeş, ensemden içeri aktı. Ama sen korkma sakın, aptalcığım. Ot kuruyacak, toprak kuruyacak.'' Senle ben de kuruyacağız. Güneş herkes için birdir. Yolcuların tepelerinde iki sajen uzunluğunda bir şimşek çakıyor. Şiddetli bir gök gürültüsü patlıyor ve Fekla, havada büyük, ağır ve sanki yuvarlak bir şeyin sürüklendiğini ve gökyüzünü tam başının üstünde yarı verdiğini zannediyor. Sen ulusun, sen ulusun, sen ulu, diyerek hat çıkarıyor Terenti. Korkma yetimim. ''Öfkesinden gürlemiyor.'' Kunduracı ve ayakları ağır ıslak kil parçalarıyla kaplanıyor. Yürümek zor, yer kayıyor ama Terenti daha da hızlı adımlar atıyor. Küçük güçsüz yoksul kızın soluğu kesiliyor, neredeyse düşecek. Ve işte sonunda Kont'un korusuna giriyorlar. Rüzgarın saldırılarıyla huzursuz ıslak ağaçlar damlalardan koca bir dalgayı boca ediyor üzerlerine. Kütüklere takılıp duran Terenti daha yavaş gitmeye başlıyor. ''Danilka nerede ki?'' diye soruyor. ''Götür beni yanına.'' Fekla onu sık ağaçların arasına götürüyor ve çeyrek ver sonra kardeşi Danilka'yı gösteriyor. Sekiz yaşındaki bu küçük erkek çocuğunun aşı boyası gibi kızıl bir kafası, solgun hastalıklı bir yüzü var. Ağaca dayanıp durmuş, başını yana eğmiş, gökyüzünü süzüyor. Ellerinden birisi eskimiş şapkasını tutuyor. Diğeri... İhtiyar ıhlamurun uyuğuna saklanmış. Çocuk gürleyen göğe bakıyor. Belli ki nasıl bir belaya düştüğünün farkında bile değil. Ayak seslerini duyup kunduracıyı görünce hastalıklı bir gülümseme beliriyor yüzünde. Şöyle diyor Danilka. Ne korkunç bir gök gürültüsü Terenti. Ömrümde duymadım böylesini. Elin nerede peki? Uyuğun içinde. Lütfen çıkarıver Terenti. Uyuğun kenarı çatlamış Danilka'nın elini sıkıştırmış. Daha ileri sokmak mümkün eli Ama çıkarmak olanaksız. Terenti çatlak parçayı koparıyor Çocuğun kırmızı ezik eli serbest kalıyor Ne de korkunç gürlüyor Diye tekrar ediyor çocuk Elini kaşıyarak Neden gürlüyor peki Terenti Bulut bulutun üstüne gelmiş Diyor kunduracı Yolcular korudan çıkıp ormanın kenarından Kararan yola doğru yürüyorlar Gök gürültüsü ufak ufak diniyor Sesler artık uzaktan ''Köyün bulunduğu taraftan geliyor.'' ''Burada Terenti ördekler uçuyordu geçende.'' diyor Danilka elini kaşımayı sürdürerek. ''Gınırlığa Zaymişe'deki bataklığa inecekler herhalde.'' ''Fekla sana bülbül yuvası göstereyim ister misin?'' ''Dokunma, rahatsız edeceksin.'' diyor Terenti şapkasındaki suyu sıkarak. ''Bülbül şakıyan bir kuştur, günahsızdır.'' ''Boğazına öyle bir ses vermiş ki Tanrı kendisini gücelsin.'' İnsanları neşelendirsin. Günahdır onu rahatsız etmek. Ya serçeği? Serçeğe istediğini yap. Kötü kuşduru, sinsidir. Kafasında kötü düşünceler vardır. Dolandırıcı gibi insanın iyiliğini istemez. İsa'yı çarmıha gerdiklerinde Yahudilere çivi taşıyor. Bir de bağırıyordu. Yaşıyor, yaşıyor diye. Gökyüzünde açık mavi bir leke beliriyor. Bakın hele diyor Terenti. Karınca yuvasını deşmiş yağmur. Keratalar boğulmuş hep. Yolcular karınca yuvasına eğiliyorlar. Sağnak, karıncaların evini dağıtmış. Telaş içinde çamurda mekik dokuyor böcekler. Boğulmuş ev arkadaşlarının çevresinde dolanıyorlar. İyi olmuş size, gebermezsiniz nasılsa. Diyerek sırıtıyor kunduracı. Güneş ısıtır ısıtmaz gelirsiniz kendinize. Siz aptallara ders olsun bu. Bir dahaki sefere alçak yere yuva kurmayın. Yollarına devam ediyorlar. Ve işte arılar diye haykırıyor Danilka, genç bir meşenin dalını işaret ederek. Bu dalın üzerinde birbirlerine sokulmuş, ıslak, üşümüş arılar oturuyor. O kadar çoklar ki ağacın ne kabuğu ne dalı görünüyor. Birçokları birbirlerinin üzerine oturmuşlar. Bu oğul arısı diye öğretiyor Terenti. Uçuyor, kendisine biri varıyordu, ama rüzgar üzerine serpilince oturup kaldı. Oğul uçarsa üzerine su serp yeter. ''Hemen oturur. Şimdi yakalamak istersen bunları...'' ''Dalı çubala sok. Salla. Hepsi dökülür.'' Küçük fekla birden yüzünü buruşturuyor. Hararetle ensesini kaşıyor. Kardeşi ensesine bakıyor ve üzerinde büyük bir su kabarcığı görüyor. ''Hehe'' <gülüyor> diye gülüyor kunduracı. ''Biliyor musun, fekla kardeş, bu bela nereden bulmuş seni? Korunun içinde bir ağacın üzerinde kuduz böcekleri var.'' Onlardan akan su ensene damladı ve bu kabarcık çıktı. Güneş, bulutların ardından gösteriyor yüzünü. Ormanı, tarlayı ve bizim yolcuları sıcak bir ışıkla yıkıyor. Karanlık, korkunç bulut çoktan uzaklara uçtu. Fırtınayı da beraberinde götürdü. Hava ısınıyor, mis gibi kokuyor. Kuş kirazı, bal yoncası ve inci çiçeği kokuları. Burnun kanayınca bunlardan ilaç alacaksın, diyor Terenti tüylü bir çiçeği göstererek. ''Geçirir.'' Bir ıslık ve gürültü duyuluyor ama az önce bulutların uzaklaştırdığı gürültü değil bu. Terenti, Danilka ve Fekla'nın önünden bir yük treni geçiyor son hızla. Lokomotif pofur diyerek, kara kara soluk alıp vererek, 20'den fazla vagonu çekiyor ardı sıra. İnanılmaz bir gücü var. Çocuklar bu cansız lokomotifin, atların yardımı olmaksızın nasıl hareket ettiğini merak ediyorlar. Terenti açıklamaya çalışıyor. Burada çocuklar iş buharda, buhar etki ediyor. Şu şeyin altına bastırıyor, tekerlerin yanındaki. O da işte öyle, öylece hareket ediyor. Yolcular demir yolunu aşıp toprak setten inerek nehre doğru ilerliyorlar. Bir işleri olduğundan değil, canları çektiği için yürüyor, yol boyunca da konuşuyorlar. Danilka soruyor, Terent'i yanıtlıyor. Terent'i bütün soruları yanıtlayabilir. Doğada tek bir giz yok ki Terenti'yi çıkmaza sokabilsin. Her şeyi bilir o. Mesela bütün kır otlarının, hayvan ve taşlarının adlarını. Hastalıkların hangi otlarla tedavi edildiğini bilir. Bir atın ya da ineğin yaşını kolaylıkla saplayabilir. Güneşin batışını, ayı, kuşları seyrederek yarın havanın nasıl olacağını söyleyebilir. Bir tek Terenti'yi de değil böyle akıllı olan. Silenti, sılıç, mehaneci, bostancı, çoban, bütün köy halkı bilir onun bildiklerini. Kitaplardan öğrenmemiş bu insanlar hayatı. Tarlada, ormanda, nehir kenarında öğrenmişler. Şarkı söyleyen kuşların kendileriymiş öğretmenleri. Batarken arkasında koyu kızıl bir tan yeri bırakan güneş, ağaçlar ve otlar. Danilka Terenti'ye bakıyor. Her bir sözünü açgözlülükle yakalıyor kunduracının. Bahar mevsiminde tarlaların tek düze yeşili ve sıcak hava henüz bıktırmadan... Daha her şey yeni ve taptaze kokarken altın rengi mayıs böceklerini, turnaları, başaklanan ekinleri ve şırıldayan dereleri anlatan birini kim dinlemek istemez? İkili, kunduracı ve yetim çocuk tarla boyunca yürüyor, hiç susmadan konuşuyor ve yorulmak bilmiyorlar. Hiç durmadan dolaşabilirler böyle yeryüzünü. Bir yandan gider bir yandan da dünyanın güzelliğinden konuşurken Arkalarında tıpış tıpış yürüyen küçük çelimsiz kızın farkında bile değiller. Zar zor adım atıyor o, soluğu kesiliyor, kirpiklerinde yaşlar asılı. Bu yorulmak bilmez gezginlerin peşini bırakmayı çok isterdi. Ama nereye ve kime gidebilir ki? Ne evi var ne de yakınları. İstesen de istemesen de yürü ve konuşulanları dinle. Böyleden önce üçü birlikte nehrin kenarında oturuyorlar. Danilka ıslanmış, lapaya dönüşmüş bir ekmek parçası çıkarıyor çuvaldan ve yolcular yemeye koyuluyorlar. Ekmeği atıştıran Terenti, Tanrı'ya dua ediyor. Sonra kumlu kıyıya uzanıp uykuya dalıyor. O uyuyada dursun, Danilka da suya bakıp düşünüyor. Birçok düşünce var aklında. Az önce fırtınayı, arıları, karıncaları, treni gördü. Şimdi ise bakışlarının önünde... Telaşla yüzen balıkçılar var. Kimisi bir berşok boyunda, kimisi tırnaktan daha kısa. Bir kıyıdan diğerine başını yukarı kaldırmış bir engerek yüzüyor. Yolcularımız ancak akşama doğru dönüyorlar köye. Çocuklar geceyi geçirmek üzere eskiden köyün ortak tahılının yığıldığı terk edilmiş ambarın yolunu tutuyorlar. Terenti ise onlarla vedalaşıp meyhaneye gidiyor. Çocuklar samanların üzerinde birbirlerine sokulup uyukluyorlar. Danilka uyumuyor, karanlığa bakıyor ve gündüz gördüğü şeyleri tekrar izler gibi oluyor. Bulutlar, parlak güneş, kuşlar, balıklar, sırık gibi upuzun terenti. İzlenimlerin bolluğu, yorgunluk ve açlık bastırıyor. Ateş gibi yanıyor. Bir o yana, bir bu yana dönüyor. Karanlıkta gözünün önünde beliren, ruhunu heyecanlandıran şeyleri birine söylemek istiyor. Ama kimsesi yok. Fekla daha küçük, anlamaz. Artık yarın Terenti'yi anlatırım diye düşünüyor çocuk. Çocuklar yersiz yurtsuz kunduracıyı düşünerek uykuya dalıyorlar. Geceleyin yanlarına geliyor Terenti, kutsuyor onları. Başlarının altına tahıl koyuyor. Ve kimse görmüyor bu sevgiyi. Belki bir tek, gökyüzünde süzülürken, delik deşik saman çatıdan şefkatle terk edilmiş ambarı gözetleyen ay. Son